adam okuyanın yanlık başına doğru arazide ezana yükseltti yani sesini yükseltti kadar yükseltmesi gerektiğini zira duyan her şeyin yarın ona şahitlik yapacağını bu da gösteriyor ki her şeyi konuşturan Allah onları da konuşturacak yani onlar bile bunu işittiğine göre canlılar Ee, bu da gösteriyor ki, ben mesela şu iddiayı doğru bulurum. Etraftaki her şey, insanoğlunun hele hayırdaki bu seslerini duyuyorsa, kıyamet günü buna şahitlik yapacaksa, demek ki kaydediliyor. Eğer bir cihaz icat edilsin, Dün akşam burada konuşulanları kaydedildiyse, kaydedildiği yerinden onları kopyalayabiliriz. Ee, başka bir tezde geçmişte uzağa götürebildiğimiz yere kadar da bu kayıtları götürebiliriz. Yani bundan on sene önce burada konuşulanları. Eğer kaydediliyorsa. Yani çok fikir üretmeye yarar bu. ama xasseten xüsir sözleri üzerinde biz duruyoruz. Sahil bin Saadın es Saide naklediyor Rabbı anh'u. Allah Resulü diyor ki, "Maa min mülbbin yübbi illa lbb ma' an yemini ve şimali min hjerin, ou şjerin, ou mderin, hatta tenqteğ al ardu min huna ilaha. Allah Resulü her kim ömre ve haç için terbiye, terbiye getirdiğinde terbiye lebeg, Allah'ım ve lebeg lebeg, elebeg, bu. Sağından, solundan, yer yeryüzü, son bulana dek, sağ ve solu, yeryüzü son bulana dek, onu işiten taş, ağaç, ve ev, çadır, ne varsa ulaştığı her yere kadar her şey onunla beraber terbiye getirir. Çünkü telbiye, lebeyk, buyur Allah'ım, emret, emrini hazırım. Lebeyk, Allahümme lebeyk. Lebeyke la şerike leke lebeyk. Ve sen hiçbir ortağın yoktur Allah. Im. Ve taş, ağaç, bu terbiyeyi sağından solundan ta buradan yeryüzü son bulana kadar, buradan son bulana kadar işiten her şey o insanla beraber terbiye getirir diyor. Ağaçların insanlar için istiğfarı, istiğfar ettikleri. عن ابن رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حيثان المدينة فسمع صوت إنساني إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كان أهدهما لا يستتهر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين أو اثنتين فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا فقال لعله يخفف عنهما Malam yey e, ye -ye beser. Ee, İbn Abbas şöyle dedi. Allah Resulü bir gün Medine'nin etrafında dolaşmak için çıkmıştı. Kabirlerinde azap gören iki insan sesi işitti. Bunlar büyük bir şeyden dolayı azap edilmiyorlar. Halbuki büyüktürler. Yani insanların önemsemediği iki şeyden azap görüyorlar demek istiyorum. Ona sebep azap görülüyorsa onlar büyüktürler. Birisi idrar çirpintisine dikkat etmiyordu. Yani ufak abdest yaparken üzerine idrar çirpintisine dikkat etmiyordu. İkincisi de koğuculuk yapardı. Yani buradaki işittiği lafı götürür başka yere. Nemime, nemmamcılık. Sonra bir hurma dalı istedi. İki parçaya kırarak veya ikiye kırarak birini diğerinin kabrine birini ikinci kabre dikti. Bunlar kuruyana kadar ''Azaplarını hafifletirdi. Bunlar kuryana kadar ''Azaplarını hafifletirler.'' Dedi. Ağaçların daha başka rivayetlerde tövbe ve istiğfar ettiği, dua ettiği sabit tradislerde ama Allah Resulü'nün bizzat bu iki kabrin başına bunu dikmesi, Gelenil olarak bizde de kabiristanlıklarda ağaç dikme geleneği böyle olmuştur. Çünkü tövbe ve istiğfar ederler. İlla ağaç dikmek için değil, kabile ağaç dikmek için değil, normal meyve nereye ne dikersen insanlar yer, içer, kuş, hayvan, hatta gölgesinden istifade ederler. O ağaç senin için, diken için tövbe ve istiğfar ediyor. Çünkü hadis-i şerifte de ki bunun önemiyle ağaçların tövbesi, istiğfarı, konuşması, insanlar için istiğfarı daha farklı da gelecek. Bedduat ediyorlarmış. İnsanlara. Tövbe ve istiğfar eder şey aynı zamanda bedduat eder. Tabii ediyorlarmış. Kıyamet kopar olsa ve elinizde bir fidan olsa ağır onu dikmeye çalışın diyor. Elinizde bir fidan olsa kıyamet kopar olsa ne anlama geliyor? Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopma olayının anlatılmasına baktığımız zaman nasıl anlatırtalar? Bir daha sorar mısın? Mesela hadis-i şerifte Allah Resulü kıyamet kopar olsa ''Elinizde bir fidan olsa onu dikmeye çalışın.'' diyor. Şimdi bu hadisi anlamak için önce kıyametin kopuşunu bilmemiz gerekir değil mi? Neden onu örnek veriyorum? Veyahut onu küçük kıyamet dediğimiz hadiste insanın ölümü küçük kıyamettir. Tam ölüm sekeratında insan can derdine düşmüş ağaç dikmeyi düşünür mü? Veyahut yaşlanmış. Belki büyük bir deprem olmuş. Herkes ölüm korkusuyla sağa sola koşuşuyor. Çırpınıyor. Değil mi? İşte kıyamet kopar olsa, elinizde de bir fidan olsa onu dikin diyor. Kur'an'da kıyameti nasıl anlatıyor Allah? Kıyametin dehşetinden insanların sağ sakal bembeyaz olacak korkudan. Hamile kadınlar çocuklarını düşürecek. Öyle olacak ki herkes artık şaşkın, yanındakinin kadın mı erkek mi olduğunu bile farkında olmayacak. Yani bu hengamede ağaç dikeceksin. Şimdi ağaç demek ki o kadar önemli ki bu halde bile ağaç dikme gayreti var. Ha bak bu dünyayı imar değildir. Dün dediğim gibi dünya her şey ile bizim ahiret sermayemizdir. Değil mi? Çünkü Allah için dünyada ne yaparsan onun karşılığını ahirette binlerce karşılığı ile bulacaksın. Ha bizim tutup çevreciler, yeşiller gibi dernek kurmamıza da ihtiyacımız yok. Çünkü bizim dinimizde esas bu. Çünkü yeşilliği bile ibadet ediyor, secde ediyor. Dünkü derste de dediğimiz gibi tövbe istiğfar ediyorlar. Yani düşünün bir ağaç yani dikmek nedenli önemliyse lüzumsuz o ağacı kesmek de öyledir. Lüzumsuz o ağacı kesmek de öyledir. Bu mevzuda beş on hadis vardır. Kocaman bir dernek kurmaya ihtiyaç yok değil mi? Hiç ihtiyaç yok. Ağaçların Allah için vela ve bera düşmanlıklara ağaçlar bile etrafımızdaki her şey Allah için Allah dostlarını dostluk düşmanlarını düşmanlık beslerlerdir. Beslerler. dedim. Abi, ağzından dolayı şimdi. Anne bi eee katad tebni Rabi' el Ensarî أنه كان يهدد أن رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem murre aleyhi bi cenazetin. Allah, Allah, Allah Resulünün yanından bir cenaze geçti diyor geçerinde. Faqala müsterihun وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ Bu ya istirahate gidiyor ya da bunun gitmesiyle insanlar rahatlayacak. diyor. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ مَا Yani rahatlayacak, dinlenecek olan kim? مِنْهُ yani o müsterahmınu ne demek bu? Ved kendisinden insanlar rahatlayacak. Kal al-Abdul Mu'minu, yesterahu min nasebi dünya ve adaiha ila rahmetillahi. Salih bir kum öldükten sonra artık dünyadaki meşakkat hengameden kurtulup orada rahatlayacak. Ama yani Allah'ın rahmetinde de rahatlayacak. Vel abdül facir facir olan bir kul ise yesterihu minhul ibadu vel biladu veşşegeri veldeva ama diyor facir birisi ölünce diyor ondan ölümüyle Allah'ın kulları, beldeler, ağaçlar ve hayvanlar onun ölümüyle rahatlayacaklar üzerinden bir pislik daha attı. Anladınız? Garip bir hadis değil mi? Yani kafir bir müfacer bir Müslümandan taş, ağaç, hayvanlar bile rahatsız oluyor. Ama salih bir Müslümandan bunlar huzur buluyor. Herhalde kafir birisi Allah'ın verdiği nimeti koyunu keserken bile işyan ediyordur ona, beddua ediyordur. Ben buna mı nasip olacağım diye. Ağaçların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme selam vermeleri. An Ali ibn Ebi Talibin radıyallahu anh'u kal, kuntum an nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi Mekke. Ben Allah Resulü ile beraber Mekke'deydim. Feharacna fi ba'd nawahiha. Ve Mekke'nin bazı bölgelerini gezmeye çıkmıştık diyor. Fe mustaqbiluhu jabalun ve la şecerun illa vehu yaqulu es selam aleyke ya Rastladığımız her ağaç da pe date pe yani ona Esselamu aleyke ya Resulallah diyordu. Diyor. Ey Allah Resulü sana selam olsun. Evet. An ya ala bin murra et feka fi kal فَلَاسَتُ اَشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الْاَيْهِ سَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بَيْنَا نَسِيرُمْ اَهُ اِذْ مَرَانْنَا Ben Allah Resulü ile beraber bulunduğumda, onda gördüğüm şu üç şey vardı. Bir yere gittiğimizde yolculukta ra'ahu al cergere ve vada jiranahu fevaka alayhi nabi sallallahu aleyhi ve sellem orada eziyet edilmiş zulmedilen bir deve hastadı diyor Bunu sahibi nerede diyor yani deve şikayet etti feqale bi baniha bu deveye bana sat dedi qale bel ehbu leke ya bilakis onu sana hibe ediyorum qale bi onu bana sat dedi onu sana, Allah bel, ahbuhu luk. O nesneyi ediyorum. Ve inne uli ahlı bethin mal them, mal them maşetın, Yani ahlı bethin olanın neden onu dışındaki neden yani ailen dışına yiyeceğim yok bunu sana verebilirim. Ama iddikarte hada min emri hip, inne uli şaka, kesre amel. Halbuki deva Allah sülünah. Ona çok iş yaptırdıklarından dolayı ve kıllatal alefi ona çok az yem verdiklerinden dolayı fehsinu ileyhi buna iyi davrandı. Feqaletü mesrina sonra gittik. Fenezelna menzilen. fena mende sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde kolakmadık. Vallahi Resul orada uyudu. Feceat şeceretun teşakku'l arda hatta gashiyet hu tum meracat ila mekani bir ağaç geldi toprağa yara yara yara Allah Resulü'nün baş ucunda durdu onu örttü gölgeledi. Tımeraca'at ila makana sura da işi bitince yerine gitti. Felem mestay kadade kartulu feqale. Bu olayı Allah Resulü'ne zikri e, anlattım uyandıktan sonra. Fe taqale hiye şeceretun fa'sta'zene rabbaha azza ve celle an teslim ala resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Allahu Teala ve Celle'den Resuluna selam vermek için izin istedi. Allah da ona izin verdi fe edene leha fakalet mesirna merarnâ bi mâin fa'tathu ibnin leha bi cennetun. Sonra bir su başında konakladık. Çocuğu cinlenmiş bir kadın geldi. Ve akabinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bin çocuğu canın burasından tuttu. Okruç. Çık dedi. İni Muhammedun resulül Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im. Qalettun mesirna felamma raja'na min seferina merarna bi thalike'l-mâ'i feetetul Geri dönerken tekrar o suyun başına uğradık, o kadın oraya da geldi. Bir cezurin, lebenin yani bir kapta süt dolu olan bir kapla geldi. Feme araha en terda el jazur wa Sonra arkadaş hesabına verdi. Onlar o sütten içtiler. Minelle benifese ala anis Allah Resulü kadına çocuk çocuğu sordu. Fakalet velediba ateke bila hti ma rayna rayban Yani senden sonra artık ona öyle hiçbir şey isabet etmedi dedi. Yani cinlenme olayı. Evet. Bu uzunca orada tercümesi yok bunun değil mi? Evet. Yok <gülüyor> hocam. Herhalde uzun olduğu için en son tercih edeyim demişim. Vakit mi geçiyor ders uzun mu sürüyor? Vakit geçiyor. Vakit geçiyor. Ders de uzun değil hocam. Baktım on buçuktu. Baktım on bir buçuk. Vekit geçiyor Çok hızlı. Biz öyle girelim ya. Efendim? kaldı zaten hocam. İki kaldı. Öyle mi? Evet, evet hocam. Daha 20 ve 21 var hocam. İki sayfa var. Evet Abi, hocam. Oray, istiyorsunuz, iki, i̇ki hadis diyorsunuz. İki hadis sanmıştır. İki hadis sanmıştır. San <gülüyor> İkı. Enes bin Malik diyor ki, bir gün Allah Resulü üzüntülü bir halde otururken Cibril çıka geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde kan lekeleri vardı. Zira bazı Mekkeliler vurarak onu yaralamışlardı. Cibril aleyhisselam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme neyin var diye sordu. O da bunlar bana bunu yaptı dedi. Cibril Aleyhisselam sana bir ayet mucize göstermemi ister misin dedi. Yani senin hakta olduğunu gösteren. Seni mütman kılacak. Allah Resul evet dedi. Vadinin öbür ucunda bir ağaca baktı ve o ağacı çağır dedi. Ta vadinin öbür ucunda o ağacı çağır dedi. Allah Resul ağacı çağırdı ağaç. Yürüyerek geldi. Allah Resulün önünde durdu. Cibril aleyhisselam dedik ona söyle geri gitsin dedi. Allah Resulü ağaca geri git dedi ve ağaç geri giderek yerine döndü. Allah Resulü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu bana yeter dedi. Bu bana yeter dedi. Burada insanın sürekli görmediği bir şey, görüldüğünde fevkalade bir olay olmasından dolayı biz ona mucize ediyoruz. Yani mucize aslında insanı aciz, aciz bırakan. Kimse yapamaz bunu insan olarak. Bu fevkalade, fevkalade bir olaydı. Ama bu gösteriyor ki etrafımızdaki her şey canlı. Her şey bizi görüyor. Mesela bir zaman çok konuşmuşlardı. Birisi bizi gözetliyor diye. Evet. Aslında bunu Allah için düşünseler birisi bizi gözetliyor cidden. Hem de taş, ağaç ne varsa çünkü yarın aleyhimizde şahitlik yapacaklar. Kötü durumun karşısında. Aynı anda lehimizde de şahitlik yapacaklar. Ağaçların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat etmeleri. Bu var değil mi sizden? Var hocam, evet hocam. Ya'la o da babasından şöyle nakletti. Bir yolculukta Allah Resulü ile beraberdim. İstirahat için bir yere konduk. Bana şu iki hurma fidanının yanına git onlara, Allah Resulü sizin birbirinize yaklaşmanı emrediyor, yaklaşmanı emrediyor de. Ben de yanlarına vardım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini naklettim. Onlar da birbirlerine yaklaşarak bir araya geldiler. Allah Resulü onları sütre edinerek ihtiyacını gördü ve sonra her biri kendi yerine geri döndü dedi. Evet. Evet. Ondan sonra gelen hurma kütüğünün sana Mescidteki hurma kütüğü var ya. Allah Resulü ona dayanarak hüküye irade edermiş. Abi. Kölesi marangoz olan bir kadın geliyor. Sana bir minber yaptıralım ya Allah'ın Resulü diyor. Tamam diyor. Allah Resulü mülber bittikten sonra o tutbeyi, dersi orada yapmaya başlayınca İnliyorum. bir baktaki bir ağlama sesi geliyor dinleme. Baktaki e, kütük sanki ışkırı ışkırı ağrıyor. Ona Ondan sonra gelip kütüğü sakinleştiriyor. Hocam, bu tür rivayetleri bir arada toplayan bir kitap var mı? Allah Resulü'nün mucizelerini. Parça parça. İşte ben bunu kainatın kulluğunda toplamaya çalıştım. Bu ağaçlar, taşlar var, ayrıyeten dağlar var, ay, güneş. Ay ayrı. olsun